Londra'ya geldi ve odisyonları yaptı. Davulcusunu, basçısını seçmek istedi. İstedi. Evet ve bir sürü müzisyen gözünün önünden geçti ve aralarında önce önce gitarlandan ve caz fanatiği Noel Redding'i beğendi. İki davulcu arasında kaldı. Acaba bu mu, o mu diye en sonunda Mitch Mitchell gelip... İkincisi var mıydı? Var var. Siz beni hatırlamıyorum. Bir ara bir ben, ya, yazısında öyle bir şeyler vardı. Ben görür görmez aldım. çok uyumlu olacağımızı anladım. Mitch Mitchell'ı istedim yani diye, diye gördüm ama. Aslında gerçek Miç hikayeyi Mitch Mitchell'ı sonradan kendisi de anlatıyor zaten. Şey diyor yani, neredeyse gözlerin, gözlerimle yalvardım diyor yani. <gülüyor> Çünkü biliyordum diyor ona en uygun da olacağım, ben olacağım. Evet, neden uygundu? Çok serbest çalan bir adam. Ve serbest tabii. Evet yani aslında sıralama normalde bir grupta bir üçlü grupta bas şey gitar bas davul diye gider halbuki burada gitar davul bas var yani. Hmm. Noer'ın bir nevi şey gibi böyle sağlam bir supap gibi arkada hmm. ee, Hendrix gitarı dağıtıyor. Eee ne yap şey Mitch Mitchell davulu dağıtıyor. Fakat dağıtırken de böyle diyeceksin aralarda Hiçbir şekillerindeki sizin sesini kapatmayacak bölümlerde ataklar yapıyor. Yani bir kere dolduruyor parçayı. Yani her davulcu öyle çalmaz. Yani o dönemde bir işte e, Keith Moon falan, The Hood'dan, hı hı. Keith Moon vardı. O da öyle bayağı doldurarak e, çalan bir adam. Zaten onun biraz daha fazla doldurması doğaldı çünkü... O dönem çünkü... bu e, formül oturmuş muydu? Var mıydı böyle bir şeyi favorit rüyor diye bir şeydi? Yani aslında bu tarihlerden daha önce öyle çok power trio falan gözükmüyor yani cazda vardı bir de eee rock'ta. Yani power lafının edilmesi gitar ağırlıklı e, tek gitar eee hem de hem işte Jerry Guitarist söyleyeceği elemanlardan biri. Yok asıl bu işi en iyi başlama şey işte Cream. cream. Ve Cream'in arkasından da zaten çok kısa bir zamanda bu gelmiş oldu yani Hendrix gelmiş oldu. Yani ayrı bir olay tabii orada bari Big Monkey Big Cream programı yaparsak eee tabii ki mesela bir basçı olarak hiçbir zaman Jack Bruce'u şeyle kıyaslamam. Ginger Baker'de bunlarda öyle bir ağırlık var mıydı? Böyle sayabiliyoruz gitar, davul, bas dedik. Experience evet. için ama. Evet. Cream'de var mı öyle bir şey? Nerede var mı? Cream için öyle bir şey söz konusu mu? Yok. Cream'de Cream onlar tam paylaşmış adamlar. Ondan çünkü <Gülüyor> daha değişik bir eee e, ekolden gelmeye <Gülüyor> yani eee Kraft'ın e, daha fazla parçalar var, sözler var, vokaller var Cream'de mesela. Hendrix'te vokal yok. Hendrix'te Texas Hendrix. Hı hı. Yani eee ve o, o da hani gitar çalmak için söylüyor. Hadi ki eee Cream'de öyle değil. Cream'de mesela Ginger Baker müthiş bir davulcu. Hı yani her yönden müthiş bir davulcu ama tekrar diyorum. Yani eee Hendrix ya ginger baker cream dough olmasa de ginger baker mı meçmiç mi derse ben gene meçmiç Mitch Mitch derdim. Mitch Çünkü de. dediğim gibi yani bence stüdyoda bu albümü onun yardımıyla ve Hendrix'in parçaları bu iki adamın özellikle de meçmiç'in Mitch içinde olan gerçek müzisyenleri bence ortaya çıkarmış. Zaten bu ilk iki parçada Fire ve Can You See me diyor bunu göreceğiz. Önce bir Fire'ı dinleyelim orada bol bol double ve gitar çarpışmalarına bakalım bakalım hmm. Let me stand next to your fire süvi de davulcu. Müthiş bir davulcu, müthiş bir bass, değil mi? Yani artık Kendrick'ten bahsetmiyoruz zaten yani tamam o adam ilahi yani. Ama hakikaten müthiş bir davulcu. Niye yani? Müthiş de bir bass yani bence en uygun elemanları bulmuş. Bulmuş biraz. Biri vade göre. Mesela bir daha öyle özel olarak da söylemiştim işte bizim yıllardır çaldığımızle ilgili gelen çaptı çok bravo olsun. Eee orada bu odisyonlara girmiş. Fakat orada yani çalabilmiş mi, çalmadı onu bilemiyoruz böyle. Fakat daha sonra şeyle tanışıyor işte Hendrix'le. Bu ilk konserlerini Amerika'da Mankezle beraber. Hı hı. Çünkü Kerim olsa da Mankez'in bir albümünü yapıyor komple hı hı. tek başına. Hı hı. Orada Kim Couple diye tonu verilen onda bir rahmetle onu verdik. Anamdan. Aradım onu geçtik. Bu demin dinlediğimiz parça hakikaten davulda bası gösteriyor. Müthiş güzel parça lan. Fakat eee bir tane daha var böyle. Onu da zaten akışta dinleyeceğiz. Can you see me diye bir parça. Aa şey e, experience'ın nasıl bir araya geldiğinden bahsettik mi? Etmedik yani şöyle yani. kim olduğunu söyledik experience'ın nasıl bir araya geldiklerini Hendrix galiba söylüyor bir yerde. Sen ama bize bir hatırlat. Ha o o şey nasıl yereye geldiklerinden değil, e, kafasındaki müzikten bahsediyor. Az önce okudum sana onu. 4. bir çalgı istemiyordum ve her şey kafamdaki müzikti zannemesine göre olacaktı. Abartmayacak fakat kendi başına kendi başına bulup çıkardığım belli bas akorlarını çalmaktan hoşnut kalacak, disiplinli bir basçıya ihtiyacım vardı. Çünkü oluşturulmuş bir düzenleme içinde davulcuyla ikimiz özgür bir şekilde çalarken basın görevi grubu bir arada tutmak olacaktı. Bu yüzden bas ritim çalan bir basa ihtiyacımız vardı. Böylece bir tarafta temel ritim dururken bizler de müziksel olarak gidip gelecektik. Nar Reading gitaristti. Gitarist jazz Gitarist, meraklısı hatta yani öyle bak falan diye yani ama tabii bu süper bir adam olduğu için experience seçmelerine e, katıldığında zaten Londra'ya yeni gelmiş 5 parası yok. Sadece gitarı var. Seçmelere gelmiş. Gitarını çalmış. O sırada Hendrix onu görmüş. Basçılar mısın diye sormuş. Oturmuşlar birlikte Hey Joe çalmışlar. Öyle işte. Evet. Bence de Hey Joe'yu da bitiş çalmıştır. Çünkü dediğim gibi yani iyi bir iyi bir instrumentalist. Jeff Kimuzu diye mi denyelim? ve görelim bir daha bunlar ne kadar müthiş bir Abbasçı ve davulcu olduklarını coming from a thousand miles Experience bu to abi. Evet, enteresan değil mi böyle bir parça yapması onun. Yani diyor ki sen Experience'la hiç bir 40 dakika geçirdin mi bu albümle baş başa kalıp bak ne olacaksın diye? Vallahi ben geçirdim yani hakikaten. Dünyamı da şaşırdım yani bu albümü dinlediğimde bütün e, müzik gitar konusunda özellikle bütün düşüncelerim alt üst oldu. Yani Ben o dönemde mesela yani Beatles'dan daha fazla Stones seven bir filmim yani. Beatles bana <gülüyor> pek bir böyle cicim bicim hı hı. geliyordu. Belki de şu da var, yani Stones'a o kadar hayrandım ki. E, belki blues kökenli falan filan hı hı. diye. Yani Beatles'ı fazla dinlemiyordum da, ilk parçalar da bana biraz şey geliyordu. Halbuki ilk albümlerini daha ileri tarihlerde daha fazla sevdim. Yani neyse, konumuz Hendrix ama... E gördün Ken York's Enemy'de de nasıl bir davulla dolduruşu var. Noel Reading nasıl aralarındaki dengeyi sağlıyor ve tabii Hendrix de nimet iş parçalar yapmış. Hendrix'e ben evet, bir şarkı yazarı olarak bir, bir, bir bakmak lazım Hendrix'e. Evet, enteresan yani sözler aslında mesela eee Cream o dönemde sözlerini şeye yazdırıyor Felix Pappalardi. Hı hı. <gülüyor> Pappalardi de daha sonra eee Mountain'ın asıl onunla ortaya çıkacak işte. Prodüktörlüğü de yapıyor. <gülüyor> tabii tabii. Şeyin prodüktörü, Cream'in prodüktörlüğünü hı hı. yapıyor. Felix Paparardi o da müthiş bir basçı aslında yani. yani bir sürü alet çalıyor da. Müthiş bir basçı onun oğlundan ben en son mambulamadığım Mountain sözlerini almıştım. <gülüyor> Adam cevap verdi. Felix Paparardi paketlenmiş yani. Rahmetli olmuş. <gülüyor> Fala falan filan. Bu şeye gireceğim ben. O dönemde mesela açtı işte buna benzer bir davulcu daha var ki ismü Hahaha. Bu eee Oradaki John ve bu gitaristleri müthiş bir kıskanıyor şey Hendrix'i, Clapton'ı mesela hayran kalıyor. Ufaktan Aha. bir kıskanıyor falan ama yani bütün e, gitaristler kıskanıyor adam adam. Çok değişik bir tarz, hiç kimseye benzemiyor. Yani neticede mesela Clapton çok güzel çalan bir adam ama ama aynı tarzda çalan işte o dönemki şekli mesela işte Jeff Bang, Jimmy Page. Bunlar hep böyle gitarı güzel güzel bandler yapan insanlar falan. Valla Hendrix tabi adamın her bir parmağı bir ayrı band yapıyor. Gitar uçuyor, havalarda dönüyor falan filan. Şey o bir müzik yazarının adını hatırlamıyorum şimdi şöyle bir söylediği laf var baş parmağıyla bası, küçük parmağıyla lead'i, geri kalanıyla da ritmi çalıyordu. Bir nevi tek gitarda 3 kişilik gruptu diyor. Evet, evet. Ben bunu dünyada bir insanda daha gördüm. Gene alırım anacağım Kerim Çaplı'da. Hı <gülüyor> hı. Yani bir kulüpte e, Ortaköy'de Kerim Çaplı çalıyor diye aşağıdan dedim herhalde daha Kerim çıkmadı çünkü böyle bir garip bir double bass sesi var ve bir de biri de gitar çalıyor ama sesi de çok benziyor ki böyle bir alanda tek gitarla yani bu bir baş parmaklı bir şekilde bas çalıyor, küçük parmak gitara vuruyor. İşte frapp şekilleriyle bilmem ne riyle yani çok enteresan. Bunlar öğrenecek şeyler değil herhalde yani. Evet çok da böyle şey yani. Özel şey diyordu. Ah Eric Clapton usta bir gitaristti. Ama Jimi Hendrix'teki doğal bir şeydi bir evet, bir tabii. Evet, tabii. Doğalında vardı diyor. Tabii yani Hendrix yine kendi tarzını getirdi. Yani Clapton tabii ki bir çalış stili var. Ayrı bir şey fakat eee Hendrix bambaşka bir şey koydu ortaya. Yani böyle gitar kimse çalmadı o zamana kadar. Mesela Steve Ray Vaughan sonradan eee bütün Hendrix'in parçalarının çoğunu çaldı. Müthiş gitar çalan bir adam. Fakat bir yenilik değildi. Hı hı. Bambaşka bir taddı. Müthiş de bir gitarist ama yani Hendrix'in parçalarını çaldığında o ne kadar saygısı olduğunu ve kendisinin ne kadar iyi gitarist olduğunu <Gülüyor> görük ama Mimo'nun o parçaları yapmak, yani ilk olarak ortaya atmak. Ve dediğim gibi yine Kate Moon'a döneceğim. Yani Kate Moon müthiş bir dovolucu. John N. Whistle'ın aynı şekilde o grupta, e, dörtlüde bütün dengeyi sağlayan arkada, yani müziği dolduran o. Çünkü John N. Whistle pek e, lead çalan bir adam değil tabii, Hendrix de değil. Ayrıyeten şuna da dikkat etmek lazım, Hendrix e, söyleyip çalan bir adam. Onu da söylüyorlar. O tabii o çok Normalde, önemli bir şey yani. Eee gitaristler şarkı söylerken gitarı biraz geriye atarlar, çalmayı bırakırlar diye. Hendrix de öyle değil işte değil. tabii. Yani söylüyor, çalıyor. Zaten Hiçbir en büyük şey. özelliği o. Clapton da bu bu konulara sonradan girmiş bir ama Clapton söylüyor arada eee dil çalıyor. Bir kendik söyledi ki sırası var bunların. Yani Söylersin çalarsın. Her şey çalınıyor aynı zamanda da Sö sanki başka bir kişi <gülüyor> şarkı söylüyormuş gibi o gay güzel şarkıda söylüyor. <gülüyor> ben şey eee düşünüyorum bir Purple haze dinleyelim, dinleyelim ki bir bu. Bu huh onun da işte riflerin bir kısmını benden almıştı, bizden aldı falan dediği meşhur <gülüyor> parçaları bu. Ama meraklı olanlar Woodstock konserini severler. Orada eee ki parçayı dinlerler bu huh onun. Hafif bir Purple Haze havası sezebilirler. Ondan sonra da aralarında düşünürler o mu ondan aldı, bu mu bundan verdi diye. Müzik <gülüyor> hepsi bir arada seks drugs and rock and roll <gülüyor> Hepsi üçü, bir arada. <gülüyor> üçü, bir de, üçü bir arada bir servis vermiş burada eee rejimin abimiz. Eee hakikaten hepsi var yani işte sonunda diyor kız bana bir mi yaptı hanım oldu falan yani kadından bahsediyor. Uyuşturucudan bahsedip bahsetmediği. Üş yani bir soru işareti olabilir ama bence bahsediyor çünkü. <gülüyor> Ben like is the sky ya. Yani ben işte gökyüzüne öperken falan filan. Detayına girmiyorum ama genel olarak hakikaten o dönemde Atatürk bu dönemde bunu uyuşturucu kullananların eee yukarıya doğru tutup gökyüzüne doğru böyle öper gibi eee sigarayı içtiklerini rivayet ederler. Hı hı. Eee ve hakikaten de senin, sen sen Ben de Aha, demin bahsetmiştim daha önce, sohbet <gülüyor> ediyorduk. <gülüyor> konserlerde... Evet, konserlerde mesela. Kiss the sky diyor. Evet. Ve, ve yok oluyor. Ve yok oluyor. Hatta bazen işte işaret ediyor mis misine, sen bir davul solaya devam et diye. O da arkaya gidip gökyüzünü bir öpüp geliyor böyle amfin arkasından. Mor dumanlar da, da çıkıyor, bak <gülüyor> Purple Haze. Çünkü ışıklar genellikle onda hep böyle <gülüyor> mavi-kırmızı karışımı mor ışıklar Kendisi yani. Kendisi anlatırken... Işte, Neden yola çıktın? Rüyalarından bahsediyor ama a, röportajın birinde de Purple haze ne demek hmm. diye soruyorlar. I don't know man diyor. Evet. <gülüyor> yani o uyuşturucunun etkisini görmezden gelmemiz mümkün değil. Acaba Deep Purple sonu bulduğu bu his bu his normal olmuş olabilir. Biz daha daha daha bir deep'iz falan diye. Bilmiyorum. Ben bir parçadan daha bahsetmek istiyorum o da Foxy Lady, Foxy Lady işte... Purple Eyes sanki çabuk geçtik gibi geliyor bana. Hmm. Purple Eyes çünkü setlistlere baktım ben, en çok çaldığı şarkı o. Hmm. Ve şey, bütün dönemlerde, konserlerde çalmış, bazı şarkıları ilk 67-68'de çalıyor, 70'de çalmıyor. Hmm. 70'de çaldıklarını, ağırlık çaldıklarını, bazılarını çalmıyor hmm. diğer zamanlarda ama... Purple haze var. Ee, o o bir de aşağı uzun müddet şeyde çartlarla hep 1 numaraydı. Özellikle Purple haze yani şey, her parçası çok güzel ama Purple haze yani neredeyse e, Hendrix'in o dönemlerde hiç Hendrix'in demrini dinledi mi, mi diyen mutlaka ama Purple haze çalan adam. Hı hı. Der hı -hı. diye inanıyorum yani. En çok bilmesi. Oxide de eee gene böyle eee daha o şey daha o zamanın tarzlarından daha da uzaklaşmış. İşte gitarı ilk defa daha böyle bir konuşturuyor Hendrix tabii anlatmayalım. Bak dinleyelim parçayı. Hı hı. and made parçama Stone Free orada o zamanın işte e, ne kadar insanlara garip geldiği bu uzun saçların işte kıyafetlerin onlara karşı e, bir baş kaldırıyor Hendrix bu parçada Stone Free'de ben dediğimi yaparım gönlüm özgür yani özgürlük adına yaptığı müthiş bir parça Stone Free Stone Free özgürlük adına zaten istediğini yapıyor da bir açıklama yapmasına gerek yok o, o pembe tüylü evet. ah floanların ne, ne bileyim ipek evet. kadife kıyafetler <gülüyor> bayılıyor zaten. Ben ben yere. buyum diyor. Yani kadınlar benim hiçbir zaman diyor kafalarındaki plastik e, kafese sokamazlar diyor. Hiç kimse de benim e, kıyafetime de karışamaz diyor. Ve mazhuru diyor. Yani basit böyle işte bakıyorlar saçlarım da ondan bunu fakat diyor bu bu şekilde olmak da aslında kolay değil diyor. Ama ben özgürüm ve istediğimi yapacağım. a okay. Sevinçti diye bir parçası var. Şaka değil. And the Gods, Made of Love. Onlara mutlaka gireceğiz. Dinleyeceğiz, konuşacağız. Konuşacağız. Evet.